Yani, Hayat Hocam hani derler ya Mekke'de herkes Cenab-ı Hakk'ın misafiri. Medine-i Münevver'e de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafiridir. Ona göre diye. Efendim hani İmam-ı Azam Hazretlerinden naklettiniz biraz önce. Medine'de olup memleketimi özlemektense memleketimde olup burayı özlemeyi tercih ettim evladır diye. Orada şöyle bir nükte var tabi gayet açık olmakla birlikte teberrken tekraren arz edeyim. Bir Anadolu'lu e, köylü dostumuz yani 3-4 asır önceki bir dostumuz. Orada hizmetle müşerref olmuş. Anadolu'nun serin yaylalarından birinden gitmiş. Hizmet masibi olmuş. Çok sıcak bir günde iyice bunalmış. Şimdi memlekette olsam serin bir ayran içerdim diyerek kalbinden geçirince. O gece oranın emini rüyasında Efendimiz kendisini teşrif ediyor. Ve o köylüye söyle gitsin serin ayran içsin. Allah, Allah. Yani burada başka bir özlemek olmaz yani bu <gülüyor> olmaz. Yani buradaysan olamıyorsan insandık halidir. Git oradan burayı özle. Yani emredilen belli. Yani haddi aşmamak lazım. Kesinlikle. Haddi herkes taşıyamaz Allah Bayezid Bistami Hazretleri oğluna nasihat ediyor. Allah'ı seviyor musun diye biri sorarsa sus oğlum diyor. Neden babacığım diyor? Sevmiyorum desen maazallah kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenlerin hali sende yok. Allah Sökut zamanıdır. Yani aşk, aşk öyle o kadar kolay bir şey değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani aşkı anlatırken şairlerimiz niye sözü çok uzatıyorlar? Niye misal üstüne misal? Kolay anlatılı bir şey değil de ondan yaşamak lazım. Yaşatmak için de imrendirmek için biraz böyle. Yani i̇nsan önce aşka aşık olurmuş. İşte biraz aşkı özleyince aşka bir obje aranır. Bu bazen bulunur, bazen bulunmuş gibi olunur. Böyle adım adım ilerlenilir. Ama çok yüce bir e, nimettir, devlettir ve bir fotoğraf değil, filmdir, uzun bir hikayedir. Sonsuza uzanan bir hikayedir. Her an edebi gözetmek lazım. Bir Anadolu'lu da e, Tokat'ta. <gülüyor> Hocam bunlar bitiyor. Bir dostum diyor ki, "Yahu bu kadar ben bu kadar hikaye nereden geliyor? Hocam bir kitap söylesin de onu okuyalım." diyor. Biz hocamı okuyoruz <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah yani işte duyduklarımızı naklediyoruz Ben de bir kitap çıkarmak için iyice yani artık Teşviklere dayanamadım bir şeyler hazırlıyorum ama Bilmiyorum dua edin hayırlıysa Çıksın Hayırlıysa inşallah, yani. tez zamanda yani, Bir Anadolu dediniz Anadolu e, hacca gitmiş Dönüşünde okuma yazma bilmeyen amca kendisine soruyorlar amca diyorlar ne gördün Hicaz'da anlat şu şu, şu saflığa şu şeye bakın böyle net, netliğe bakın amca diyor ki okuma yazması yok ya bu Arapları anlayamadım diyor ne oldu amca bir densizlik mi ettiler ya bu bunlar Türkçe yazan okuyorlar e Türkçe namaz kılıyorlar Türkçe Kur'an okuyorlar kendi aralarında konuşurlarken karıştırdılar ben anlayamadım diyor <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir ortak lisan oluşmuş ki yani amca için durum gayet basit yani. Biz diploma filan alınca kafamız karışıyor. Amca için durum net yani. Allahu ekber dedi Türkçe işte. Yasin vel Kur'an-ı Kerim'i alsana Türkçe. Yani amca için durum net. Onun kafası gayet <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sevdiğim kardeşim hocam hani mescidin ebeviği de efendimizin cennet bahçesi tabir ettiği bir yer vardır. Oraya girmek için de aynı Hacere İsfet benzeri birazcık sabretmeniz, gayret etmeniz, incitmemeye çalışmanız vesaire gerekir. Hadi o arkadaşın adını da söyleyeyim. Dursun Ali Erzincanlı. O kadar güzel bir şey söyledi ki. Kenarda bekliyordum diyor. Beklerdim. Bir yer boşalınca geçer otururdum. Ama ne namaz kılardım, ne Kur'an okurdum, ne dua ederdim. Şöyle etrafa bakardım. Belki bir özürlü, belki bir ihtiyar, oraya giremeyecek birini görünce işaret eder. Dedim ki gel ben kalkıyorum. O oradan gelir, kalkar ve ona yer verirdim. Birisine yer vermek için orada sıra... Bu sanki ya. Yani, maşallah. Hani yani. hocam Kur'an oku... ha. yani. Hani <gülüyor> belki namaz kılacağız, belki hakkını veremeyeceğiz. Evet. Kur'an okuyacağız, aklımız başka yerde. Ama şunu yaptı mı? Onun bir Allah razı olsun diyişatına cana bak belki hacımızı makbul edecek. Neticede tabii. Neticede nafile ibalettir. Orada gösterdiği İhsan karşılıksız kalmaz. O mahrum olmaz. Yani bu, bu tür davranışlar yani niyete göre neticeye bağlanıyor. Yani nasssa bağlı olmayan şeyler. Adam gelmiş merkebi bağlayacak suyun başına. Bakmış orada bir kazık var, ayağa takılmış. Düşer gibi olmuş. Bir Müslüman bundan rencide olmasın diye kazığı sökmüş. Bir başkası gelmiş bakmış hayvanını bağlayacakken kazık yok tutmuş onu çakmış. İkisi de sevap kazanmış. Zıt iki hareket yapıyorlar ama He. yani e, do, de, niyet güzel e, mü, mühim evet. olan odur. Bu gibi işlerde yani yoksa yani mevridin asla adam mesha yoktur. Dün Cevat Hoca ne demek hocam? Cevat Hoca dün çok net söyledi bizimkiler kolay anlaşılmıyor tabii. Hakkında nas olan ayet hadis olan hususta işte had edilmez o anlaşılır tatbik edilir diyor. <gülüyor> ama bu nafiledir yani nafile bir emir yok yasak yok ne güzel diyor ki işte birisi diyor ben ben ona diyor hizmet edeyim yer vereyim diyor Son, sonuca gider bu